Şuara Suresi, 227 ayettir. Mekki olup son dört ayeti Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taasimim. Şunlar gerçekleri açıklayan kitabın ayetleridir. <gülüyor> Onlar iman etmiyor diye, üzüntüden neredeyse kendini yiyip tüketeceksin. İnne <gülüyor> Eğer dileseydik, onlara gökten öyle bir mucize indirirdik ki, onun karşısında ister istemez boyun bükerlerdi. <gülüyor> fakat biz bunu istemedik o sebeple ne zaman onlara rahmandan yeni bir mesaj gelse mutlaka ona arkalarını dönüp uzaklaşırlar <Sessizlik>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 Yani Firavun'un halkına gidip, hakkı inkardan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi de diye ni etti. <gülüyor>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 قَالَ كَلَّا Hayır, buyurdu. Benim ayetlerimle gidin, biz de sizinle beraberiz. Olup bitenlere işitiriz. <Gülüyor> <Gülüyor> Gidin o Firavun'a. Biz Rabül Alemin tarafından sana gönderilen elçileriz. <Gülüyor> Ondan sana mesaj getirdik, İsrail oğullarını serbest bırakacaksın, bizimle gelecekler deyin.''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 Sizden korktuğum için de kaçmıştım. Ama Rabbim bana hüküm ve hikmet verdi. Ve beni peygamberler arasına dahil etti. <gülüyor> Başıma kalktığın iyilik ise, İsrail oğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi? <gülüyor> Firavun, Sahi, şu bahsettiğin Rabbül Alemin de ne? dedi. <Sessizlik> <Sessizlik> Eğer işin gerçeğini bilmek isterseniz söyleyeyim O Göklerin, yerin ve ikisi arasında olan her şeyin Rabbidir. <gülüyor> Firavun, alaycı bir şekilde çevresindekilere, bu adamın dediklerini işittiniz değil mi? <Sessizlik> Musa, o sizin de sizden önceki babalarınızın da Rabbidir. <Sessizlik> Dikkat edin! Size gönderilen bu elçi, kesinlikle bir deli. o <gülüyor> O doğunun da batının da doğu ile batı arasındaki her şeyin de rabbidir. Aklınız varsa bunu anlarsınız. O <gülüyor> Firavun, Musa'ya cevaben, eğer benden başka tanrı kabul edersen, mutlaka seni zindanlık ederim, dedi. Ya, dedi, sana doğruluğumu ispatlayan, şeker bir delil getirmiş olsan da mı Haydi dedi doğru söylüyorsan göster o belgeni de görelim Cenem Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler? değnek her haliyle tam bir encerhaolu vermiş. <gülüyor> Bir de elini koynundan çıkardı ki, bakanların gözlerini kamaştıracak kadar parlak mı parlak? <gülüyor> Firavun etrafındakilere, Bu adam dedi, Galiba usta bir sihirbaz. Yuridu en yukhrijakum gücüyle sizi yerinizden, yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Ne buyurursunuz? Görüşünüzü bildirin. Bunu ve kardeşini biraz burada beklet. Bütün şehirlere haber gönder. Ya. Sonra ne kadar usta sihirbaz varsa alıp gelsinler dediler. <Sessizlik> Böylece belirlenen günde bütün usta sihirbazlar toplandı. Halka da, haydi ne duruyorsunuz? Siz de toplansanız da. büyücüler galip gelirler. Biz de onların dinlerine tabi oluruz denildi. <Sessizlik> Firavun'un huzuruna varınca ona, Biz galip gelirsek, Elbet bize büyük bir ödül verilir herhalde dediler. <gülüyor> Evet, evet, dedi. Üstelik sizi yakın çevreme alacağım. Benim gözdelerimden olacaksınız. Aaa! eşman başlayınca Musa önce siz marifetinizi ortaya koyun ne atacaksanız atın dedi <gülüyor> ve değneklerini yere attılar ve Firavun'un izzetine yemin ederiz ki galip gelen biz olacağız dediler <gülüyor> derken Musa da değneğini yere attı. Bir dene görsünler. O büyücülerin göz boyayarak uydurup ortaya koydukları şeyleri yutuveriyor. <gülüyor> Bunu gören sihirbazlar derhal secdeye kapandılar. Rabbim Musa ve Zavun. Musa ile Harun'un Rabbin'e biz de iman ettik, dediler. Kâne. Thank <laughs> you.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 hiç önemi yok dediler biz zaten Rabbimize döneceğiz <Gülüyor> nedenlerin öncüleri olduğumuzdan ötürü umarız ki Rabbimiz günahlarımızı affeder. <gülüyor> O mü'min kullarımı geceden yola çıkar. Zira siz, mutlaka takip edileceksiniz diye vahyettik. <gülüyor> Firavun ise, Onları takip etmek gayesiyle bütün şehirlere asker toplamak üzere görevliler çıkardı. <Sessizlik> <Sessizlik> Esasen bunlar çok küçük, sefil bir gruptur. <Sessizlik>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 ama neticede biz onları bahçelerinden ve pınarlarından, <gülüyor> hazinelerinden, servetlerinden ve kendilerince çok değerli makam ve mevkilerinden çıkardık. böylece tamamlandı. Bahsedilen bütün o nimetlere İsrail oğullarını mirasçı yaptık. <gülüyor> Güneş doğup ortalığı aydınlatırken Firavun'un ordusu onları takibe koyuldu. <gülüyor>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 Biz Musaya asanı denize vur diye vahyettik. Vurururmez deniz yarıldı. Öyle ki birer koridor gibi açılan her yolun iki yanında sular büyük dağlar gibi yükseldi. <gülüyor> Tekileri Firavunun ordusunu da oraya yaklaştırdık. Musa'yı <Sessizlik> Musa'yı ve beraberinde olan herkesi kurtardık. Öbürlerini ise suda boğduk. <Sessizlik> Elbette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. وَاِنَّ <gülüyor> Ama senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. <gülüyor>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 O düzen aslında man Onlar da kendi putlarımıza ibadet ediyoruz dediler ve ilave ettiler Onlara tapmaya da devam edeceğiz Kâle hel yasmâûnakum Peki dedi, siz kendilerine dua ettiğinizde, onlar sizi işitiyorlar mı? Eû Yahut taptığınızda size fayda veya tapmadığınızda size zarar verebiliyorlar mı? Yok dediler. Atalarımızı böyle bir uygulama içinde bulduk. Biz de onu benimsedik. İbrahim dedi ki: "Peki, gerek sizin taktığınız. Gerek gelip geçmiş babalarınızın taptığı şeyler hakkında, biraz olsun düşünmediniz mi? <gülüyor> Bilin ki, ibadet ettiğiniz o tanrılar, Rabbi alemin hariç hepsi benim düşmanlarımdır <gülüyor> odur beni yaratan ve hayat imkanlarını veren maddeten ve manen yol gösteren <gülüyor> Odur beni doyuran, odur beni içiren. <gülüyor> Hastalandığımda odur bana şifa veren. <gülüyor> O'dur beni öldürecek ve sonra da diriltecek olan. Büyük hesap günü günahlarımı bağışlayacağını umduğum,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 gelecek nesiller için de iyi nam bırakmayı hayırla anılmayı nasip eyle bana. <Sessizlik> Nayin cennetlerine varis olanlardan eyle beni yaram bi. <Sessizlik>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 O gün ki ne mal, ne mülk, ne evlat insana fayda verir. اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهِ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 O gün cehennem azgınlara gösterilir. <Sessizlik> Ve onlara nerede o Allah'tan başka taktıklarınız? <Sessizlik> size yardım edebiliyorlar mı kendilerine olsun kurtarabiliyorlar mı denilir Arkasından onlar da o azgınlar da Ve topyekun iblis ordusu da cehenneme fırlatılır. Orada kutlarıyla çekişirken şöyle derler.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 Hıfette bunda alınacak ibret vardır. Fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler. Zira senin Rabbin aziz ve rahimdir. Mutlak galiptir geniş merhamet sahibidir. Nuh halkı da gönderilen resulleri yalancı saydı. kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız Bilinki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim ise Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretime verecek olan ancak Rabül Alemindir. <Sessizlik> Haydi öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. <Sessizlik> Ah dediler seni izleyenlerin toplumun en aşağı tabakasından olduklarını göre göre sana inanmamızı nasıl beklersin! onların daha önce ne yaptıkları hakkında bilgim yoktur. Sizin azıcık bir şuurunuz olsaydı, bilirdiniz ki onların hesabı ancak Rabbin'e aittir. Ben iman edenleri asla kovamam. Ben sadece açıkça uyaran bir elçiyim. Onlar, nu, bizi dinle. Eğer bu davadan vazgeçmezsen, Mutlaka taşa tutulacaksın, dediler. A'la Rabbim me Nuh, ya Rabbi, dedi. Halkım beni yalancı saydı. <gülüyor> benimle, onlar arasındaki hükmünü sen ver. Beni ve beraberimdeki müminleri sen halaseyle ya Rabbi. Hülhasa bizde, onu ve yanındakileri...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 Kevbebett adunir yuseli. halkı da Resulleri yalancı saydı. Kardeşleri Hud, onlara şöyle dedi: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir eşcim. ise Allah'a karşı gelmekten sakının da, bana itaat edin. hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan, ancak Rabbül Alemin'dir. Siz her yol üzerinde, Gelip geçenleri şaşırtmak için bir alamet yapıp saçma sapan şeylerle mi uğraşırsınız o muazzam yapıları dünyada ebedi kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz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 gecede onu yalancı saydılar biz de onları imha ettik elbette bunda alınacak ibret var fakat onların ekserisi ibret alıp da iman etmezler <gülüyor> Ama senin Rabb'in aziz ve rahimdir, mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir. Semut halkı da Resulleri yalancı saydı. Adeşleri Salih, onlara şöyle dedi: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir erciğim. Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin! Hizmetten dolayı sizden hiçbir ücret istemiyorum benim ücretimi verecek olan ancak rabbül âleminindir siz burada konfor ve güven içinde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 bize hiçbir üstünlüğün yok bizim gibi bir insansın yok eğer böyle değil de iddiaında doğru isen mucizeler göster bize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 Sakın ona fenalık dokundurayım demeyin. Yoksa sizi müthiş bir günün azabı bastırı verir. Dedi. <gülüyor> Derken deveyi boğazladılar. Ama çok geçmeden yaptıklarına pişman oldular. <gülüyor>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 Kardeşleri Lut, onlara şöyle dedi: Hala inkar ve isyandan sakınmayacak mısınız? Kim Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin.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 bir koca karı geride kalıp helak edilenler arasında oldu. Sonra geridekileri hep imha ettik. üzlerinde öyle helak eden bir yağmur yağdırdık ki sormak uyarılanların başına yağan musibet ne fena idi <Sessizlik> elbette bunda alınacak ibret vardır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 Keddebe Ey ki halkı da Resulleri yalancı saydı. İl-kâle lehum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 Hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbül Alemindir. Ölçeyi tam ölçünde eksik ölçüp hak yiyenlerden olmayın taslims <gülüyor> teqib doğru terazi ile tartın <gülüyor>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 Haydi gökten üstümüze bir parça düşür. Üstümüze azab indir. <gülüyor> Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı çok iyi biliyor, dedi. sele onu yalancı saydılar bunun üzerine o gölge gününün azabı onları bastırıverdi gerçekten o müthiş bir günün azabıydı innaki <Sessizlik>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 Elbette bu Kur'an, Rabbül Alemin'in indirdiği bir kitaptır. Onu Ruhül Emin uyaran Nebi'lerden olman için senin kalbine açık ve vazıh bir Arapça ile indirmiştir. bu Kur'an'a elbette öncekilerin kitaplarında da işaret edilmiştir. <Sessizlik> <Sessizlik> İsrail oğullarından Bilginlerin onu bilmeleri onlar için bir delil değil midir Eğer biz Kur'an'ı Arap olmayanlardan birine indirseydik de kendilerine okusaydı, yine de ona iman etmezlerdi. İşte aynen bunun gibi, biz o yalanlamayı suçlu kafirlerin kalplerine öyle bir soktuk ki,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 tehdit edildikleri o azap başlarına gelse <gülüyor> Onca seneler yaşayıp zevklenmeleri kendilerini kurtarabilir mi? <gülüyor>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 ben sizin yaptıklarınızdan beriyim." de. Sen o Azizü Rahime, o mutlak galip ve geniş rahmet sahibine güvenip dayan.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 Çünkü o iftiracılar, şeytanlara kulak verirler. Esasen onların çoğu yalancıdırlar. Şairler var ya, bunların peşine de sapkınlarla çapkınlar düşer. <gülüyor> görmez misin onlar her vadide de sözcüklerin hayallerin peşinde dolaşır <gülüyor> yapmayacakları şeyleri söylerler. <gülüyor> Eman edip, güzel ve makbul işler yapanlar, Allah'ı çok zikredip ananlar ve zulme maruz kaldıktan sonra haklarını savunanlar müstesna, zalimler de nasıl bir inkılâb ile devrileceklerini yakında öğrenirler.